Gece geç vakit Medine'den çıktık. Doğu yolundan gidiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden birkaç ay önce veda hacı için Mekke'ye giderken takip ettiği yoldan. Yaklaşan şafak vaktine kadar gecenin derinlerine doğru ilerliyoruz. Sabah namazı için kısa bir moladan sonra kurşuni ve bulutlu günün içinde yürüyoruz. Kuşluk vakti yağmur başlıyor ve iliklerimize kadar ıslanıyoruz hemen. Sonunda... Sol yanımızda uzakta küçük bir bedevi kampı görüyor ve o siyah çadırlardan birine sığınmaya karar veriyoruz. Kamp bize coşkuyla, Allah uzun ömürler versin yabancılar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyerek karşılayan harp kabilesinden bir grup bedeviye ait. Şeyhin çadırındaki, yerdeki keçi postunun üzerine yaydı iltemi. Bu bölgedeki çoğu bedevi kadın gibi peçesiz olan şeyhin karısı da şeyhinkine benzer sıcak bir tavırla karşıladı bizi. Uykusuz geçen bir geceden sonra çadırın üstüne yağan yağmurun da etkisiyle hemen bastırdı uyku. Birkaç saat sonra uyandığımda yağmur hala yağıyordu. Gece mi bastırmış? ''Aa hayır, sadece çadırın karanlık kubbesi bu ve içerisi ıslak yün kokuyor.'' Kollarımı uzatıp geriniyorum ve elim arkamda, yerde duran deve semerine çarpıyor. Semerin eski pürüzsüz ağacına dokunmak garip hoşluk uyandırıyor içimde. Parmaklarımı semerin üzerinde gezdiriyorum. Ta ki keskin, kenarlı, sert ve soğuk eğer halkasına dokunup da ürperinceye kadar. Keyif verici bir oyun bu. Çadırda benden başka kimse yok. Bir süre sonra kalkıp çadırın kapısına doğru yürüyorum. Yağmur kum üzerinde oyuklar açıyor, ansızın açılan ve başka çukurlara yer olsun diye hemen kapanan binlerce, binlerce küçük çukur ve gri granit kayaların üzerine hışımla iniyor. Kimse yok görünürlerdi, çünkü günün bu saatlerinde erkekler develeri otarmaya gitmişler. Vadinin aşağılarında, akasya ağaçlarının yanındaki çadırlar, öğleden sonrasının yağmurlu sessizliği içindiler. Bu çadırların birinden duman yükseliyor. Akşam yemeğinin habercisi bu duman. Yağmura karşı koyamayacak kadar ince, zayıf. Hercai kıvrışmalarla sağa sola dağılırken, Bir kadının rüzgarda uçuşan saçlarını andırıyor. Gümüş rengi su ipliklerinin kımıldayan peçesi, Ardından sanki kum tepeleri de dalgalanıyor. Hava su kokusuyla, Yabani akasya kokusuyla ve ıslak çadır yünü kokusuyla dolu. Yağmur ışınları altında bulutlar dağılmaya yüz tuttu. Alçak granit kayalardan birine doğru yürüdüm. Kayanın ortasında, ziyaretlerde konukların önüne konulan ve içinde kızarmış bütün bir koyun ve tepeleme pirinç pilavı bulunan o kocaman bedevi tepsilerini andıran bir oyuk vardı. Ve içi yağmur suyuyla doluydu. Kollarımı bu suyun içine sokuyorum ve su dirseklerime kadar varıyor. Ilık, tuhaf bir okşama duyuyorum suyun temasından. Ellerimi suyun içinde gezdirirken tenim sanki içiyor onu. Çadırlardan birinden başında büyüyecek bir bakır güğüm taşıyan ve besbelli kayalardaki su oyuklarından su doldurmaya giden bir kadın çıkıyor. Kollarını açarak yana, yukarı doğru uzatmış. Elleriyle geniş kırmızı elbisesinin yenlerini tutuyor. Kayalardan süzülen sular gibi güzel diye düşünüyorum. Uzaktan kampa dönen develerin böğürtülerini işitiyorum bu arada. İşte o radalar. Şu dağını kayaların ardına, yumuşak tabanlarını ağır ağır sürüyerek yaklaşıyorlar. Çobanlar kısa, kesik bağırışlarıyla vadinin ortasına kadar getiriyorlar develeri ve orada gır gır diyerek çöktürüyorlar. Kocaman kahverengi vücutlar ileri geri sallanarak yere çöküyorlar. Gittikçe koyulaşan alacakaranlıkta adamlar develerin ön ayaklarını köstekleyerek çadırlara dağılıyorlar. Ve işte saydam karanlığı, hafif soğuyla bir çöl gecesi. Çadırların çoğunun önünde ateş yanıyor. Tencerelerin, tavaların tıngırtısı, kadınların kahkahaları, erkeklerin ara sıra yükselen sesi ve rüzgarın kopuk kopuk bana kadar getirdiği konuşmalar birbirine karışıyor. Develerin ardından kampa dönen koyun ve keçiler bir süre meyliyorlar. Ve bazen bir köpek avlıyor. Geceleri Arabistan'ın bütün çadır kamplarında havladığı gibi. Zeyt görünürlerde yok. Belki çadırda uyuyor hala. Ağar ağar dinlenen develere doğru yürüyorum. Kocaman gövdeleriyle kumda kendilerine açtıkları oyuklarda huzur içinde yatıyorlar. Bazıları geviş getiriyor. Bazıları da uzun boyunlarını yere uzatmış. Yanlarından geçerken büyük hörgüçlerini okşuyorum. O zaman kimisi başını kaldırıp tıslıyor. İyice küçük bir deve yavrusu annesinin vücuduna sıkı sıkı bastırmış kendini. Okşayınca ürküp ayağı sıçrıyor. Annesi ise başını bana doğru çevirip ağzını sonuna kadar açarak yavaşça böğürüyor. Deve yavrusunun boynuna sarılıp sıkı sıkı göğsüme bastırıyor ve yüzümü sırtının sıcak yününe gömüyorum. Ve o zaman hayvan hemen sakinleşip korkulacak bir şey olmadığını hissediyor. Körpe hayvanın sıcaklığı yüzümü, göğsümü ısıtıyor. Elimin altında, boyun damarında akan kanın kımıltısını hissediyorum. Bu Kendi kanımın kımıltısıyla karışıyor ve içimde hayata yakınlığın taşkın sevincini uyandırıyor. Hayatın çağaltısı içinde bütün varlığımla kaybolma arzusunu. İlerliyoruz ve develerin her adımı bizi bir adım daha yaklaştırıyor yolumuzun sonuna. Güneşin altında kavrulan steplerde günlerdir yol alıyoruz. Yıldızların altında uyuyoruz geceleri ve fecrin serinliğinde uyanıp yeniden yollara düşüyoruz. Ve ben her gün biraz daha yaklaşıyorum yolumun sonuna. Benim başka bir yolum olmadı ki zaten. Nice yıllar fark etmedim bunu. Ama her seferinde Mekke nihai menzilim oldu benim. Daha bunun zihnen farkına varmadan çok zaman önce o ta içinden kudretli bir sesle beni çağırıyordu. Benim ülkem öte dünya olduğu kadar bu dünyadır da. Benim ülkem insandan ruhunu da istiyor, bedenini de. İnsanın düşündüğü, duyduğu, yaptığı her şeyi kucaklıyor. Duasını olduğu kadar dünya telaşını, siyasi aksiyonunu olduğu kadar ev hayatını. Benim ülkemin ucu bucağı yoktur. Yıllar sonra bu içsel çağrıyı anladığım zaman artık nereye ait olduğumu biliyordum. İslam kardeşliğinin beni doğduğum günden beri beklemekte olduğunu artık biliyordum. Onunla kucaklaşmaya hazırdım. İlk gençliğimin ülküsü, belli bir fikri yörüngeye bağlı olmak, bir kardeşler topluluğunun parçası olmak arzusu gerçekleşmişti. Gariptir ki, gerçi İslamiyet'in neyi temsil ettiği düşünüldüğü takdirde bunun o kadar garip olmadığı görülecektir. Bir Müslüman olarak, Müslümanlar arasında tattığım ilk şey, böyle bir kardeşlik oldu. 1927'de, Ocak ayının ilk günlerinde bir kere daha ama bu sefer Elsa ve onun küçük oğluyla beraber, Orta Doğu'ya yola çıktık. Daha o günden bunun dönüşü olmayan bir yolculuk olduğunu hissediyordum. Gök denizin parıldayan ufuk çemberine doğru günlerce yol aldık Akdeniz'de. Bazen uzak sahiller selamlıyordu bizi, bazen de yakınlardan kayarak geçen gemilerin hülyalı dumanları. Avrupa artık ötelerde kalmış unutulmuşluğun sisleri arasına gömülmüştü hemen hemen. Çoğu zaman güvertedeki kamaramızın rahatlığını terk eder, Dizi dizi demir kanepelerin sıralandığı üçüncü mevkiinin yoksul yolcuları arasına inerdim. Gemi uzak doğuya gittiği için üçüncü mevkiyi yolcularının çoğunluğunu uzun yıllar çetin şartlar altında Avrupa'da çalıştıktan sonra ülkelerine dönen Çinli işçiler ve zanaatkârlar oluşturuyordu. Bunun dışında Marsilya'da gemiye binen küçük bir Yemenli Arap grubu vardı. Onlar da memleketlerine dönüyorlardı. Batı limanlarının gürültüsü, kokusu hala çevrelerinde dolaşıyordu. Esmer elleriyle İngiliz, Amerikan ya da Hollanda gemilerinin ocaklarına kömür attıkları günlerin akşam yorgunluğunu yaşıyorlar hala. Tuhaf ecnebi şehirlerden ve oralarda yaşanan hayatın tuhaflığından söz ediyorlardı hala. New York, Buenos Aires, Hamburg Bir gün ansızın uzaklarda parıl diyen meçhulün ayartısına kapılmışlar ve Aden Limanı'nda bir gemiye kömürcü ya da çımacı olarak yazılmışlardı. Tanıdık, bildik dünyadan ayrılıp, varacakları dünyanın akıl almaz harikaları arasında, kendi kendilerinin de ötesine ulaşacaklarını sanmışlardı. Fakat gemi Aden'e varır varmaz, hayatlarının bu çağı, kayıp bir zaman olarak geçmişe gömülecekti. Avrupa’yı şapkalarını bir sarık ya da küfiye ile değiştirecekler, ve o zaman dünya sadece bir hatıra olarak kalacak, ve her biri, Yemen'de kendi evine, kendi köyüne dönecekti. Acaba yola çıktıkları günkü insanlar olarak mı döneceklerdi evlerine, yoksa bambaşka kimseler olarak mı? Batı bu insanların ruhlarını da ele geçirmiş miydi, yoksa sadece duygularını mı okşamıştı? Bu insanların problemi benim zihnimde daha derin bir probleme dönüşüyordu.